Günaydın Güven Bey. E, günaydın Anay Bey, merhaba. Günaydın. E, Can, günaydın. Evet, bugün bir e, kolektif program yapacağız galiba. E, evet, bugün de bir e, konuğumuz Bu var. Konuğumuz. Değerli, de, var. De, konuğumuz e, Türkiye'de siyaset belgesesi denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi... E, Katıldığı için kendisine teşekkür ederek... ...başlayalım. Ferda Keskin... ...conulmuş. Ben... E, ...merhaba Ferda. Du Duyabiliyorum biz evet, Eyvah. Eyvah. Merhaba... Ee, e, ...faiz lobisinin... E, <gülüyor> ne maruz kaldık. Evet ama... ...şimdi... E, ...delinmiş kulaklarımızı... ...onararak... E, ...tekrar... E, işte, telef ...telefondan düşmüş... Em Fe ...emniyet müdürlüğü envanterine... ...yeni bir silah alınmak isteniyor. Böyle ses e, yoluyla... ...kitleleri dağıtabileceğini söylenen... ...ismini Eş siz hatırlıyorsunuzdur evet, galiba. E, b Guardian olması buldum. lazım. E, Stangun mı? Yok Stangun değil. Guardian diye... ...böyle ses dalgalarıyla kitleye böyle... ...yoğun bir şekilde... <gülüyor> ses Be vererek dağıtabilecek bir evet. alet. Evet. Tekrar bağlanabildik e, Ferda'ya. E, merhaba Ferda. Tamam. Değilim. Ee... Alo. Ee... Ferda. Tamam, Bağlandık galiba değil mi? Evet. Evet. Ee, tamam. Ee, ben e, kısaca Sayda e, Keskin'i tanıtayım. Sayda e, Keskin e, Türkiye'nin önde gelen siyaset felsefecilerinden e, doktorasını Kolombiya Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi, daha sonra da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, akademisyen e, lig kariyerine devam ediyor. Halen de Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite günlerinden bir kayda ile sınıf arkadaşıyız. Bir sürü felsefe dersimiz birlikte aldık birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk o yıllarda. O yüzden ayrıca da Ferda'yla böyle bir, bir sohbet ediyor olmak benim için bir zevk. Hoş geldin Ferda. Merhaba yeniden. Hoş bulduk ki teşekkür ederim. O zevk bana ait. Merhaba, Merhaba. Ferda. Merhaba. Bu arada biz Merhaba. de. Merhaba Hemen. Merhaba hocam. Evet e, ayrıca tabii Güven Güzel Dere e, şeyi de ekleyecektir seni tanıtırken Açık Radyo'nun programcıları arasında yer aldığını da hatırlatmak isteriz gururla. Evet, Ünvan verecekseniz ben de kendisinden evet, ders almıştım farklı Bakalım. zamanında. Evet. evet Ferdi aslında Açık Radyo dinleyicilerinin yakından evet. tanıdığı için Daha geçen haftada Metropolitika programında e, çok güzel bir. E, sunum yaptı. Aslında bugün de Bilgi Üniversitesi'nde son iki haftadır e, üç haftadır neredeyse İstanbul'da olup bitenler e, yakından ilgilendirecek içeriğe sahip bir konferans e, başlıyor. Ferda da orada bir konuşmacı var bir tanesi. Bugün e, son üç haftadır sahiden inanılmaz bir direniş pratiği ile yüz yüze kaldık. E, parçası olmaya çalıştık bir şekilde falan Fakat işin dünyasında teorik çerçevesini konuşalım diye e, istedik. Üstelik şöyle hoş bir şey de var. Ferda binci senetinden değil, önce bu aslında, sonra Bilgi üniversitesinde aslında bu toplumsal değişen hareketlerin ortaya çıkışı ve iç dinamiği hakkında bir ders anlattığını söyledi. E, bir felsefecinin aslında bundan daha ...güzel bir hediye herhalde olamazdı. Şimdi teori kısmını ve kur kuramımızın uzun yılları anlattıktan sonra... ...giden pratinin de gerçek hale gelmesi ve insanın onun, kendisini onun içinde bulması. Dolayısıyla istersen kayda oradan başlayalım. Evet, şimdi tabii çok geniş bir konu bu. Yani işte teoriyle, pratik siyaset felsefesinin teorisiyle bunun pratikle olan ilişkisi çok farklı... E, şekillerde ele alınabilir. Ve alındı da e, zaten. E, fakat e, önemli olan tabii ki e, son 3 haftadır olan olayların e, niteliği e, buradaki e, kalabalık veya kitle, e, bu kitlenin ortaya çıkış e, biçimi e, ve e, direniş biçimi. E, dolayısıyla e, benim de aslında e, vermekte olduğum ders aslında e, bir e, daha spesifik anlamda bir e, teori üzerine yoğunlaşıyordu. E, bu da e, 1986 yılında e, Jean-Luc Nancy'nin Esersiz Cemaat isimli 83 pardon e, kitabıyla e, başlayıp e, işte bugüne kadar gelen bir tartışma, bir düşünce e, çizgisi. E, şimdi e, orada önemli olan bir nokta var tabi. 1980'li e, yıllarda kitleleri ve siyasi eylemi yeniden düşünmek bir aciliyet e, gösteriyordu. Benim bana kalırsa bunun da üç tane arkasında tarihsel olgu var. Bunlardan bir tanesi 68 olaylarının başarısızlığa uğraması. İkincisi Batı'nın ve Batı'daki solcuların real komünizm deneyiminden duydukları hayal kırıklığı. Ve üçüncü olarak da tabii ki 1980'li yıllardan itibaren Batı'da özellikle kısa Avrupası olmayan Batı'da neoliberalizmin çok hızlı yükselişi. Ee, şimdi böyle bir konjonktürde e, elbette yeniden düşünmek gerekiyordu kitleleri, e, eylemleri e, ve benim de sözünü ettiğim düşünce çizgisi e, işte böyle bir e, yaklaşım, öyle bir yaklaşım ki e, bu e, bir taraftan neoliberalizmle birlikte geri gelen e, o aşırı rekadetçi bireyciliği ve birey kavramını dışarıda bırakmak isteyen, e, bu tarafta bir ortaklık veya cemaatin e, nasıl mümkün olduğunu araştıran e, fakat bir yandan da bu ortaklık veya cemaat fikrinin totalitaryanizme doğru gitmesini engelleyecek şekilde ifade etmeyi e, veya formüle etmeyi arayan işte tam da benim üzerinde durduğum düşünce çizgisi bu. Yani e, kitleyi, cemaati, ortaklığı e, nasıl e, düşünebiliriz e, ki e, bu hem e, bireylerden oluşan e, bir e, ortaklık veya cemaat olmasın e, hem de e, taşıyıp e, adeta hegelci bir e, şekilde e, totaliteryen bir e, bütünlük e, oluşturması. E, buna getirdikleri cevap Jean-Luc Nancy olsun, Maurice Blanchot olsun, Giorgio Agamben olsun, bunlar aynı çizgi üzerinde düşünen filozoflar e, iddiaları e, şu, e, bir e, yeni cemaat düşünmek, bir ortaklık düşünmek mümkündür. E, bu ortaklık e, şu veya bu kimlik ve o kimliğe özgü ailet koşulları üzerinden değil. Ailiyetin ta kendisi üzerinden e, e, gerçekleşecek bir ortaklık veya cemaattir. E, bu da o ortaklığa ait olanların e, kendi özelliklerinin dışına e, çıkmalarını e, gerektirir veya dışına çıkmaları e, anlamına e, gelir. E, bunun tabii nasıl olacağı konusunda farklı yaklaşımlar e, var. Sözünü ettiğim e, felsefeciler çok farklı yaklaşımlar getiriyorlar. Ama tabii ki bu konular ilk tartışılmaya başlandığında henüz daha bunun örneği yoktu. E, fakat Agamben'in gelmekte olan cemaat kitabını yazdığı zaman e, artık ne olmuştu? E, tabii ki Berlin Duvarı yıkılmıştı ve Tiananmen e, Meydanı'nın deneyimi yaşanmıştı. E, dolayısıyla e, böyle e, insanların kendi bireysellikleri veya özelliklerinin dışına çıkmak suretiyle herhangi bir aitiyet koşuluna bağlı olmadan sadece aitiyetin kendisi üzerinden bir ortaklık oluşturmalarının mümkün olduğu e, görülmüştü. E, fakat aradan geçen zaman içerisinde biliyorsunuz mikro milliyetçilikler e, çıktı. E, dünya konjonktürü yeniden değişti. E, fakat e, Arap Baharı ile birlikte benzeri e, hareketlerin tekrar bana kalırsa başladığını görmeye başladık. Ve Türkiye'de hiç bir anda kendiliğinden böyle bir e, hareket e, oluştu. O da dediğim gibi bunun teorisini yapmaya çalışan benim için oldukça önemli bir şey haline geldi. Evet, bu... Evet. E, e, Şeyde yeni e, aidiyetin yeni cemaat ve ortaklıktaki odak nokta olan aidiyeti e, birazcık daha açabilir misin Ferda? E, Tabi şimdi aidiyet e, dediğimiz şey e, ortak bir takım çıkarlar etrafında e, toplanabilmek. E, ve e, dolayısıyla e, birlikte durabilmek diyebiliriz buna çok e, geniş anlamda. E, fakat geleneksel batı felsefe tarihinde birey hep bir veri olarak alındığı için önce bireylerin kendi e, iradi eylemleriyle bir araya gelerek e, bir toplum oluşturdukları, daha sonra bu topluma bir kimlik e, atlattıkları ve belirli bir kimliği ve ayet koşulları olan bu toplumun kendi hükümlanlığını devlet olarak e, formüle ettiğini veya yapılandırdığını e, düşünmüşler e, idi, düşünüyorlardı. Fakat dediğim gibi bunun kökeninde e, insanın kendi varlığını kendi zihninde belli bir takım kavramlar e, ve özellikler altında düşünmesi anlamına gelir. Bunların genelleştirilmesiyle birlikte ayrıca koşulları ortaya çıkar. Ama e, insanların bir arada durabilmeleri için e, ille de ortak bir takım özellikleri paylaşıyor olmaları gerekmiyor. E, hatta tam tersine ortak özellikleri paylaşmak üzerinden kurulan bir öznelliğin dışına çıkmak, aslında dayatılan bir öznelliğe karşı çıkmak anlamına geliyor bana kalırsa. E, ve Türkiye'de de e, yani neoliberalizmin e, ciddi bir şekilde geri gelmeye başlamasıyla e, veya yerleşik hale gelmesiyle e, bu e, neoliberal özellik dayatılmaya başlanmıştı. E, i̇nsanların işte belli bir takım normlar üzerinden kendi yaşamlarını, e, kendi e, işte kendilerini belli normlar ve nitelikler üzerinden kendi zihinlerinde temsil etmeleri bekleniyordu. O normlara göre yaşamaları bekleniyordu. İnsanlar bu normların, bu aidiyet koşullarının dışına kendilerini fırlattıkları yerde ortak bir mekanda e, buluştular. E, ve işte o mekan benim tam da e, herhangi bir koşula bağlı olmadan insanların birbirine ait oldukları e, dediğim yer. Evet. E, şimdi ben de şöyle söyleyeyim. E, ortak bir aidiyet olmadığı Türkiye'de olan bir tane de, de e, gözüküyor. Öyle düşünülüyor değil mi? Yani bu meydana çıkan insanlar hep e, aynı örgüt yani, etiyeti kuruluşa falan e, ait ya da on, onun üyesi e, değiller. E, Saneden böyle de bir çoğunluk e, söz konusu. E, işte, e, beklenmeyen bir hareket Olarak gelişti bizim sayıda Hataydan öyle ben de e, Hiç böyle bir şey e, Öngörememiş ya da tahmin e, edememiştim e, Öngörülememiş olması e, Böyle bir aidiyet Ortak aidiyete sahip olmayan insanların yine de Bir araya gelerek e, Ortaya çıkacak e, Onları ortaya çıkartacak bir faktörün Olmamasını mı de yoksa var fakat e, insanlar harekete geçirecek boyda bir e, faktör değil yani diye mi düşünüyorduk yoksa e, e yeter artık diye meydanlara akan insanların e, meydanlara akacağını öngöremedik sayeden bizim bu ön görüşsüzlüğümüz altında dencene e, yatıyor bizim ön, aslında hepsi birden bir anlamda fakat benim için ön plana çıkan şey şu ana kadar insanların hep toplumsal muhalefet ve direnişi öznellik üzerinden düşünmeleriyle ilgili olan bir şeydi. Kimlikler ve öznellikler. Şimdi farkındaysanız bu olaylar içerisinde ben bunu geçen hafta Metropolitika programında da söylemiştim. Ben üç ayrı hareket olduğunu düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesi <gülüyor> taksim platformu ve taksim dayanışması şeklinde yapılanmış olan e, harekettir. E, ve bu hareketi biz işte sivil toplum, siyasal toplum, kamusal alan, prosedürel demokrasi, a, işte e, ve e, diyalog, a, müzakere terimleriyle düşünebiliriz. Ee, ama e, bu işte bildiğimiz klasik, alışık olduğumuz, e, beklediğimiz e, ve beklediğimiz ölçüde de gerçekleşmeye çalışan hareket tarzı. E, fakat işte hükümetin diyaloğa ne kadar açık olduğunu, müzakereye ne kadar açık olduğunu, demokrasinin prosedürlerine ne kadar e, uyum sağlamak konusunda e, irade gösterdiğini gördük e, son e, bir haftadır. E, dolayısıyla işin e, bir bu tarafı var. İkinci hareket ise... Ee, Gezi Parkı'ndaki insanlara polisin müdahale etmesiyle birlikte e, insanların gösterdikleri tepki. Fakat bu tepki e, o anda önemli olan, yani bu tepkiyi ben bekliyordum. Niçin bekliyordum? Çünkü yakın geçmişte zaten emniyet güçleri e, çoğu noktada insanlara gereksiz yere aşırı şiddet uyguluyordu. Okti olaylarında olduğu gibi ya da işte <gülüyor> Türkiye Birinci Ligi'nin son haftasında işte Peşiktaş seyircisine e, gaz sıkılması, e, yine biber gazı sıkılması e, gibi e, vesaire. E, fakat e, önemli olan insanların bu tepkiyi göstermesi değil, tepki gösterme e, biçimleri. E, yani e, işte orada e, her türlü riski göze almak e, suretiyle e, ortaya çıkıp o cemaati e, oluşturmaları beklenmeyen e, bunun bu şekilde tezahür etmesiydi. Nitekim hemen arkasından zaten bundan farklı bir hareket daha gelişti. O da yine alışık olduğumuz türden, beklenen türden bir muhalefet ve direniş biçimi. E, o da nedir? İnsanların kendi kimlikleriyle o meydana a, gelip kendi kimliklerini bir şekilde dayatmaya çalışmaları ve onun sloganlarıyla, onun sembolleriyle, onun bayraklarıyla... Onun alınlarına taktıkları işte o bandanalarıyla, yani işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir takım sloganlarla ya da kendi örgüt bayraklarıyla gelmeleri gibi. Yani birinci hareketle üçüncü hareket beklenen, beklenebilir olan şeyler. ikincisi beklenmeyen şey, beklenmeyen tarafı da onun bu örgütlenme biçimi. Çünkü beklenmiyor olmasının sebebi geleneksel örgütlenme biçiminin hep bir ortak irade özgürlük şey, ortak irade ve belirli bir ortak öznellik üzerinden ortak normlar ortak aidiyet koşulları üzerinden yapılanıyor olmasının beklenmesiydi. Bu olmadı işte. Bu olmadığı için beklenmeyen tarafı buydu ve bu keşfedildi. Bu kendiliğinden oluştu. Bu keşfedildi. Şimdi sanıyorum insanlar artık bunun üzerine daha çok düşünmeye başlayacaklar ve belki de önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek veya ortaya çıkacak politikada bunu ciddiye alacak, bu imkanı, bu olasılığı daha fazla ciddiye alacak. Evet, ben de bu araya bir araya girebilirse bu ikinci ve beklenmedik tepki biçimi insanların bir araya riskleri göze alarak bir cemaati oluşturmaları. Meydana çıkmaları e, olayının e, önemli özelliklerinden biri de, e, belki de o da beklenmeliydi. E, ya Taraftar gruplarından, özellikle futbol sahalarından oraya akan e, ve onların polisle de e, epey eskiye dayanan bir e, çatışma biçimde, onun çatışma pratikleri de olduğu için polisten sürekli olarak dayak ve gaz yiyen bir kitle, Olduğu için taraftar grupları özellikle çarşı grubunu kastediyorum ama diğerleri de var. Onların da bu işte önemli bir rolü ve etkisi oldu diyebiliriz herhalde. Tabii kuşkusuz yani e, hareket elbette spontaneydi. E, fakat e, o kadar da spontane e, e, olamazdı. E, olsaydı zaten e, çok hızlı bir şekilde e, dağılırdı. Elbette bu kalabalığın içerisinde daha önceden işte tecrübesi olan bir takım insanların yol göstericiliği oldu. Ama bu bütün dünyada böyle oluyor. Fakat ilginç olan şey şu, işte Güney Amerika'da veya Avrupa'da kitleler önceden böyle ortamlarda nasıl davranılması gerektiğine dair oturup uzun uzun düşündükten sonra ve taktikler geliştirdikten sonra meydana çıktıkları halde e, bu olaylarda e, çok kısa bir süre içerisinde e, insanlar böyle bir kitlesel harekette e, birbirleriyle nasıl dayanışmaları gerektiğini e, ve minimum düzeyde zarar görmek suretiyle o hareketi nasıl devam ettirebileceklerini öğrenciler gibi e, geliyor bana. Çünkü müthiş bir biliyorsunuz dayanışma ruhu vardı e, orada benim hayatımda hiç görmediğim e, bir şekilde e, kimse kimsenin düşmesine izin vermiyordu. E, kimse e, işte, kimsenin e, zarar görmesini istemiyordu ve zarar görmemesi için elinden geleni e, yapıyordu ve tabi elde etse burada e, taraftar gruplarının e, veya başka e, bir takım grupların e, da etkisi oldu elde Evet. evet ben de aslında e, buna bir ekleme yapayım e, şey doğru yani meydana e, ya da sokağa çıktığımız zaman evimizin de gördüğü gibi eee protesto etme tarz ve yöntemlerinde insanlar alışmış oldukları pratikleri kullanıyorlar. İşte maçlarda söyledikleri belki sloganları adapte ediyorlar Fakat bunun ötesinde de müthiş bir doğaçlama, yardım ve işbirliği gelişti. Burada sosyal medyanın da ben çok çok önemli bir sayı olduğunu ve aslında sosyal medyanın sağladığı hızlı haberleşme olmasa bu tür bir hareketin buraya gelemeyeceğini düşünüyorum. E, fakat onun yanında e, genel e, destek zemini açısından baktığımız zaman bu tür bir destek zeminine sahip böyle bir e, karşı çıkma hareketine ben hiç yaslamadım Türkiye'de. Yani küçük siyasi gruplar kendi içlerinde benzer şekilde e, diğer kamcı e, bir dayanışma her zaman göstermişlerdi. Fakat e, bunun böyle e, işte evlerinde oturan e, orta sınıf ailelere yayılması, insanların e, apartman kapılarını açıp e, insanları e, sokaktan e, evlerine sığınmalarına e, izin vermeleri ya da işte yani ben dün mesela Osman Bey civarında Yürüyordum bir sürü evin önünde hala bir akşam öncesinden kalmak e, içme temiz suyudur diye kutuların içinde e, kavanozların içinde insanlar su koymuşlar e, şu daireye gelebilirsiniz büyümeye e, basın kapı basın diye notlar vardı bunlar sahiden hiç görülmemiş şeyler bir de şunu söyleyeyim e, hiç görülmemiş bir şey daha. Yani öngöremediğimiz e, protesto etme biçimleri her gün e, ortaya çıkıyor gibi. Belki açıkçası da daha erken saatlerde e, bu müşterinden gitmişsiniz diye ben yakalayamadım. Onu evet. ama, duran adam. Duran adam e, ortaya çıkmaya hazır <gülüyor> evet. Onunla açılışımız Evet. <gülüyor> e, var ve e, iktidarın bütün e, şeyi şaşmış durumda. E, şurası nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar vesaireden yani orada bir şey yapmadan e, durup AKM'nin karşısında bekleyen ...3-5 kişiden bu kadar çok korkuyorlar ki böyle e, polis etten duvar örüyor e, öyle duruyorlar diye e, bu insanları tutukluyor yine yani böyle e, beklenem beklenmedik ve öngörülmemedi ilginç e, protesto yöntemleri e, bitmedi Yarın gelecek diye merak etmiyor değil. Evet polis telsizinden de Hürriyet gazetesinin internet sitesinde aktardığına göre sabit duranları alın anonsu duyuluyormuş. Neyi alın diyormuş? Sabit e? duranları alın. Hı. Yani evet. evet. O zaman şöyle bir durum var. E, duran adamlar, duran kadınlar ya da mesela gece itibariyle İstiklal Caddesi'nde birdir bir oynayan insanlar ya da Ankara Güven Park'ta e, öğrenci o, kitap okuyan toplu halde kitap okuyan öğrenciler gibi yeni direniş biçimlerinde bir tek gece içinde bu sabah bizim söylediğimiz 3 e, haberdi mesela. Yeni direniş biçimlerini içeren. Evet. Şimdi bunlar tabii yeni direniş biçimleri oldukları için gerçekten de güvenlik güçlerinin veya işte emniyetin ciddi olarak paniklediği durumlar. Çünkü eğer e, diyelim ki bu e, bildiğimiz tanıdığımız klasik eylem biçimleri olsa e, bütün bu eylem biçimlerinin e, arkasında e, bir takım normlar e, vardır. E, bir takım e, o normların e, işte, e, hayata geçirilmesinde kullanılan stratejiler vardır. Bunlar öngörülebilinir ve dolayısıyla da e, iktidar ona göre kendi konumunu alır tahmin eder. Fakat karşısında e, böyle e, yaratıcı eylem biçimleri e, olduğunda ne yapacağını bilemiyor ele avuca sığmıyor çünkü bunlar nereye doğru gideceği belli değil niçin yapıldığı belli değil veya niçin yapıldığı belli olsa bile bildiğimiz prosedürlere uygun olan bir şey değil ve tam da işte bu yüzden ne yapacaklarını bilemiyorlar şaşırıyorlar i̇şte belki de gerçekten önümüzdeki günlerde, aylarda veya yıllarda bu ve buna benzer yaratıcı eylemler önemli bir fark oluşturacak ben de katılıyorum buna Evet. Ee, peki galiba sonuna doğru geliyor programın. E, Erda aslında senin e, bitirmeden önce söylemek istediğin bir şeyler varsa bugüne ya da yarına e, ilişkin düşünceler öyle öyle bir şey of, çok söylenecek elbette çok şey var. E, fakat e, sanıyorum e, artık bu saatten sonra bizim oturup demokrasi kavramını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Demokrasi çünkü insanların pasif olarak bir yerde durdukları bir yönetim biçimi değildir. Toplumun toplu olarak katıldığı bir yönetim biçimidir. Ve toplumun fiilen ikiye ayırma yönünde bir eğilim olduğu da belli. ve Dolayısıyla bundan sonra sanıyorum toplum artık daha katılımcı bir şekilde... Demokrasinin sadece uygulanması değil, aynı zamanda yeniden düşünülmesine de katkıda bulunacak. Bunun ben önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum ve daha fazla zarar insanlar görmemiş olduğu için de ayrıca memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Bu süreçte de herhalde en e, önemli görevlerden bir tanesi siyaset felsefecilerine ve e, siyaset kuramcılarına düşse gerektiririz. Dolayısıyla kolay gelsin görüşürüz. Evet, kim bilir ne, ne kadar test, e, tez yani master, doktora ve başka tezler çıkacak, kitaplar yazılacak, e, bestelenenlere ilaveten e, yeni müzik eserleri bestelenecek. Bu daha bu daha başlangıç. Evet. Kesinlikle. Bekliyoruz, göreceğiz. <gülüyor> göreceğiz, evet. E, Hepinize e, evet, çok teşekkür ederim. Konumuz Ferda Ketkin'de, Bilgi Üniversitesi'nden Siyahet e, Sertif Edisi'ne kendisine teşekkür ediyoruz. Yeniden e, Gezcek Asya'yla görüşmek üzere. Görüşmek Siz, değil üzere. Değil ben teşekkür ederim bilginler. açık bilinç güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.